Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz Bir haftalık aradan sonra Radyo Havan'dasınız Futbol dünyasında Şampiyonluk yarışında artık Geri sayım başladı ve Son 7 haftaya girdik. Son 7 haftaya girerken e, Trabzonspor 2 puan öne geçerek e, avantajlı bir durum yakaladı. Tabii bu kağıt üstünde. Detaylara birazdan gireceğiz. Diğer yanda Galatasaray e, en bir sezonda en çok yenilen takım yani üç büyükler içerisinde yanılmıyorsam bu unvanı da eline geçirdi. Olumsuz bir unvan. Beşiktaş e, Tayfur Havuççu ile yaptığı Yeni başlangıcı çok fazla sürdüremedi. Akabindeki haftada Sivas Spor'a yenildi. Ee, Trabzonspor kendi sahasında ligin ikinci yarısında ilk kez galip gelirken Fenerbahçe'de kendi sahasında ligin ikinci yarısında ilk kez puan kaybetti. Bu ilkler e, zirvede yer değişikliğini beraberinde getirdi. Trabzonspor e, artık e, mantalite olarak Ligden düşmüş gözüken Konya Sporu zorlukla yenebildi. 1-0 ancak yendi. Hem Trabzonspor'un Avnihaker'deki stresi hem de şampiyonluk stresi üst üste gelince Trabzonspor kendi sahasında gerçekten zorlanıyor. Bu maçta bir diğer önemli nokta da 1-0'lık galibiyeti getiren golün atılışı biçimi ve atan kişi e, olarak baktığımız zaman öne çıkıyor. Umut Bulut e, neredeyse bir ayı geçkin bir süredir 99 gol barajında duruyordu. Yani yüzler kulübü dediğimiz Dalyaya girmek için bir gol atması gerekiyordu ve bunun baskısı altındaydı. Aslında Türkiye'de görüyorsunuz enteresan baskılar var. Yani şampiyonluk baskısı iç saha baskısı ve yetmiyormuş gibi bir de 100. gol baskısı. 150. gol baskısı. Tabi bunlar hep fazla. Yani özellikle 100. gol baskısı. Hedefi daha doğrusu. Böyle bir hedefiniz olmasa bir de medya oluşturuyor. Evet bu 100. gol sendromu biraz bize mahsus bir sorun. Dolayısıyla Trabzonspor'un forvetini uzun zamandır zorluyordu. Bu sorunu da Trabzonspor aşabileceği en güzel şekilde açtı. Hani bir gol atıldı ama tabiri caizse bir taşta iki kuş vuruldu. Ee, golü adeta ikram eden kişi Burak Yılmaz'dı. Burak Yılmaz bu sene Şenol Güneş'le birlikte hakikaten zirve yapıyor. Milli takıma kadar yükseldi. Geçen sezon zaten Şenol Güneş'in gelmesiyle e, bu seneki Burak Yılmaz sinyalleri verilmişti. Bir sayfa açalım Burak Yılmaz'a. Antalya Spor'da parladı. Beşiktaş'a geldi. İlk sezonunda taraftarlar tarafından sevildi. Ancak e, ilk sezonun ikinci yarısının sonlarından bir sonraki sezonun e, devamında performansı pek de beğenilmedi. Daha doğrusu bana göre biraz kabahat ise büyük kısmında tribünlerdeydi. Çok baskı altına aldılar. Genç bir futbolcu olduğunu unuttular. Burak buradan tekrar bir Anadolu yaptı. Daha doğrusu Ege diyelim. Ee, Ege bölgesine gitti. Manisaspor'da iyi bir performans sergileyince Fenerbahçe bu sefer kendisine talip oldu. Fenerbahçe'de Beşiktaş'taki kadar da şans bulamadı. Çok fazla benimsenmedi. Eee o da şans bulduğu zamanları iyi değerlendiremedi. E, haliyle Trabzonspora gitti Burak Yılmaz ve Trabzonsporla geçen sene Fenerbahçeyi şampiyonlukta neden golü atarak adeta İstanbul'la hesaplaştı. İstanbul'dan revanşını aldı ve Burak Yılmaz Nitekim bu sezon ligin ikinci yarısında in önündeki maçta da. Trabzonspor galibiyeti taşıyan golü atarak Beşiktaş'a da adeta hani defter diyelim ki hesap defterlerini hesabı kesti kapattı. Ee, Burak Yılmaz e, rakiplere yakart etti. kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kendisi atabilecekken pasını verdi. Ve Burak e, bu jestiyle Umut Bulut'u şu 100. gol lanetinden kurtardı. Umut da verdi demeçte işte. Burak çok teşekkür etti e, ve bu yüzüncü gol sendromundan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledim. Trabzonspor Konya'yı 1-0'la geçip e, beklemeye başladı. Bursaspor'un İstanbul'da Fenerbahçe'den puan almasını umut etti ve umutları boşa çıkmadı. Bursaspor Spor e, açıkçası şu gayeyle gelmiş. Önce yenilmeyeceğiz. Yani kendisinden geçen sezonunda da revanşını alacağını düşündüğü için Fenerbahçe'nin son şampiyon önce yenilmeyeceğiz dedi. Ve bu yüzden de hakikaten e, adeta e, radikalden arkadaşım Onur Salman'ın ifadesiyle Bursa Kale oynadı. Yani bir nevi Çanakkale gibi oldu Bursa spor. Ve geçilmezler oynadığı için başarılı da oldu. Ama hücum anlamında çok az fırsat yakaladı. Değerlendiremedi. Muhtemeldir ki bir kontra gol ile İstanbul'dan vurgun yaparak gitmek istedi. Ancak Tarabahçe buna fırsat vermedi. Tarabahçe de aynı zamanda sanki geçen sene o son Trabzonspor maçının bir versiyonu çok o kadar olmasa da bir versiyonu ondan izlenimler bir mücadele ortaya koydu. Hani kazanacak taraf Fenerbahçe'ydi. Ancak pozisyonları değerlendiremedi. Ve beraberlikle ayrıldı. Şimdi Fenerbahçe ve Trabzonspor, bir kere Trabzonspor fikstür olarak Fenerbahçe iki maç geriden takip ediyor. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı rakiple iki hafta sonra karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe zorlu bir süreçten geçiyor. Zorlu ekiplerle karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile başladı. İşte Bursaspor, Eskişehir, Gaziantep devam edecek. Hasılı aynı fikstürü Trabzon'da geçirecek. Aykut Kocaman'ın açıklaması maç sonrası bu anlamda önemli. Altı çizilmesi gerekiyor. Aykut Kocaman bir puan kaybı öngörüyordu. Zaten ligin ikinci arsında 10'da 10 yapmışlardı. Daha doğrusu 9'da 9 Hani bütün maçları kazanır mı diye sorulduğunda zor diyordu Aykut. Yani bu mümkün değil diyordu. Bir puan kaybını öngörüyordu. Bu puan kaybının ligin 7. haftasında ve de Bursa Spor gelmesi gelmiş olması da e, açıkçası e, Aykut Kocaman'ı çok da üzmedi. En azından o görüntüyü vermiyor. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra devam ederiz. See you. Buradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Kenan Başaran, Pastaşmalar'da radyo havandasınız. Evet Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman camiaya verdiği mesajlarla teskin etmeye de çalışıyor Tabii ki. Hakikaten bu son 7 haftada Trabzonspor'da puan kaybedebilir. Fenerbahçe'de daha kaybedebilir. Fenerbahçe Cumartesi Eskişehir sporla deplasmanla karşı karşıya gelecek. Galip de gelebilecek gibi beraber ya da muhalif de olabilir. Galatasaray'da Trabzonspor ağırlacak ama seyircisiz bir karşılaşma olacak. Galatasaray'ın hali pürmelali ortada. E, fakat e, Galatasaray'ın her halikarda Trabzonspor'a karşı bir psikolojik üstünlüğü vardır. Trabzonspor'un e, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'ın ligde iddiasını olmadığı dönemlerde bile Galatasaray Trabzon'da üstelik Trabzon'u 4-1 gibi skorlarla yendiğini hatırlıyorum. O yüzden e, yaralı aslan Trabzonspor'a ters gelebilir. Bu hafta çok kritik gerçekten. E, Trabzon Spor'un sadece şöyle bir avantajı var. E, Galatasaray'a yenilse de puan da kaybetse en azından 2 e, puan önde olduğu için e, bir umudunu koruyacak. Ama Mesela önümüzdeki haftaya da puan eşitliğiyle gidilseydi ve Fenerbahçe Eskişehir'den galip gelseydi, Trabzon'da da Galatasaray'a puan kaybedseydi muhtemelen Trabzonspor'da büyük bir kırılma olacaktı. Çünkü zaten ikinci yarıda ligin ikinci arasında 9 puanlık avantajı kullanamadılar. Büyük bir e, özgüven yitimi var. Bir de puan olarak da geriye düşme haline hakikaten Trabzonspor'un e, bence yarıştan e, yarışta büyük bir yara alması neden olacaktı. Şimdi bu hafta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi onlara da bir puan kaybı e, hakkı doğurdu gibi. Yani psikolojik olarak bunlar kafada yaşan oynan, bu şekilde oynatılıyor. Hasılı her iki takımda daha e, bir 2-3 puan e, kaybını öngörüyor bence. E, bakalım son 7 haftada neler olacak? Tabii ki en az puan kaybeden şampiyon olacak. Bunu söylemek e, iş değil. Ve geçelim e, diğer iki şampiyona eski şampiyona. ha Spor'a da bir parantez açmak lazım. Bursaspor e, artık bu saatten sonra şampiyonluktan ziyade e, ligi yükselebileceği en iyi yeri tamamlayıp Hani bir Şampiyonlar Ligi ihtimali var mı? O da çok zayıf. Çünkü e, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki rekabet son haftaya kadar sürecek gibi hasılı bu ikili e, 1 ve 2 olarak Şampiyonlar Ligi'ne de gitmiş olacaklar. E, Bursaspor ha dolayısıyla UEFA Kupası'nın en büyük e, adayı olarak gözüküyor. Evet. Bursa Spor'un geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene ilk 3'te yer alması da bence önemli. Çünkü hem şehir bunu kolay kolay hazmedemedi. Orada bir türlü birlik, beraberlik sağlanamadı. Bakmayın görüntüye. Bursa Spor'un başkanı iki defa emniyete davet edildi. Ya da tırnak içinde gözaltına alındı. Bir takım mali mevzulardan ötürü sonra pardon denildi. Yani e, şehirde enteresan şeyler dönüyor. Bilemiyoruz. E, Ertuğrul Sağlam bir iki hafta önce red çekti. Gidiş sinyalleri verdi. Ama sonra bir üç yıllık sözleşme imzalayınca e, sular duruldu. Belki bu sözleşme yenilenmesiyle birlikte Fenerbahçe karşısında. Bursaspor daha dirençli gözüktü. Hani hocayla devam edecekse herkes e, ona göre bir performans ortaya koydu. Geçelim Beşiktaş ve Galatasaray'a. Ondan evvel de aslında haksızlık etmeyelim. Kayseri Spor'a da bakmak lazım. Kayseri Spor digin ilk yarısında Şota çok güzel bir çizgi yakaladı. Ama ikinci yarı aynı seviyeyi koruyamadı. Ve beklenmedik muhabbetler aldı. Kendi sahasına ilk defa bu sezon 3 gol yedi. Hem de düşme fotosundaki Kasımpaşa'dan. Bunlar da futbolda güzel şeyler. Ama Şota'nın umarım Şota ile devam eder, her şekilde Kayseri Spor. Bu arada menajer Süleyman Hurma'ya tribünlerden büyük tepkiler oldu. O da tepkilere tepkiyle cevap verdi. Yani Kayseri Spor ne istiyor taraftar hesapta? Şampiyonluk istiyordur ama Kadir Has baktığımız zaman. Dolmuyor yani pastırmadan ucuz olduğu halde biletler satılmıyor. O yüzden Kayseri Spor taraftarının kendi üzerine düşeni yaptığını söylemek çok olası değil. Gaziantep Spor'da iyi gidiyordu ama son 1-2 haftadır onlar da tökezlemeye başladı. Zannedersem kafaları Türkiye Kupası'nda çünkü ligde gidebilecekleri fazla bir mesafe yok yer yok, konum yok. Hasını e, kafalar Türkiye kupasında. O halde Türkiye kupası ile devam edelim. E, Kayseri Spor dedim, e, pardon. E, Gaziantep Spor e, bugün inen stadyuma Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Saat 19'daki maçta seyirci yok. E, seyirci yok çünkü Beşiktaş'ın e, lig maçlarında ettiği küfürlerden dolayı Fenerbahçe maçı yanılmıyorsam hayır Kayseri Spor maçındaki olaylardan dolayı küfürlerden dolayı e, sevgisiz oynama cezası aldı. Beşiktaş uzun süre itiraz etti. Efendim lig maçında yapılan küfürün cezası lig maçına çekilir. Kupa maçında çekmeyeceğiz. İyi e, güzel de yani siz e, futbolcunuza Lig maçında ya da kupa maçında sarı kart gösterip cezasını çektirip ligde oynatıyorsunuz. Orada lig maçında ayrı, kupa maçında ayrı demiyorsunuz. Ee, i̇şinize gelince öyle, işinize gelmeyince böyle anlamsız bir itirazdı ve dolayısıyla kabul edilmedi Havası bu akşam iki takımda seyircisiz maçta tatsız, tutsuz bir görüntüde Karşı karşıya gelecekler. Hafta sonu Trabzon, Galatasaray gibi yani epitopu topu şu ligde e, seyrine doyumu olmayacak 3-5 maçtan birini seyircisi oynatacağız. Ee, biz biliyorsunuz her şeyi yasaklarla halletmeye çalışıyoruz. Programımızın son bölümünde bu şiddet yasasına değineceğim. Ee, Beşiktaş büyük bir hayal kırıklığı yaşattı taraftarlarına. Yıldırım Demirören 3-5 yıldız getirdi. Getiremediklerinde şirketine ortak yaptı. Cristiano Ronaldo ile ortak iş yapacak. Mourinho ile pozlar verdi basına. Yani koskoca Beşiktaş'ın başkanı yurt dışında ünlü isimlerle, ünlü futbol adamlarıyla birlikte oturuyor kalkıyor olabilir ama bunları basına servis etmesi yani bir eee hani tırnak için sıradan bir insanın ünlü bir insanla resim çektirmesi gibi yansıtması enteresan çünkü hem ben dünya kulübü yarattım diyorsunuz hem de dünya kulübü başkanı gibi davranmıyorsunuz. tırnak bir çocuk gibi davranıyorsunuz ee, tuhaf gerçekten tuhaf şimdi bu yıldızza kadrosu eğer Türkiye Kupasında Gaziantepspor'u eleyemezse ve finale çıkıp kupayı alamazsa hepsi Türkiye'de Türkiye sınırları içerisinde kalacaklar. E Avrupa'da oynamayan bir takımda da bu yıldızlar kalmak ister mi? O da soru işareti. Diğer yandan da bu UEFA kupasına katılmak da iyi bir şey mi kötü bir şey mi? O da tartışılır. Çünkü bizim takımlar açıkçası sezona erken başladıkları zaman kaldıramıyorlar. Darmadağın oluyorlar. Beşiktaş'ta işte bu sezon galiba bunun ceremesini çekti. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray işte Hacı'yı gönderdi. Bülent Ünder'i getirdi. Adeta Tayfur havuçunun Beşiktaş'taki olayını Galatasaray'da gerçekleştirdi. Tabi Bülent Ünder'den de havuçudan da bir şey beklemek abesle iştigal. Yani bu kişiler sadece sezon sonuna kadar ayıp olmasın, takım başına biri olsun diye getirilen insanlar. Fakat bir galibiyet aldıklarında da saçma sapan değerlenme yapılıyor. İşte geçen hafta Tayfur havuçuyla Beşiktaş-Kayseri-Spor 4-2 yenince efendim Hüster de neymiş? O da neymiş? Bu da neymiş? Vah vah vah. Keşke Tayfur Hoca'ya daha önceden anlaşılsaydı. Yani ayıptır, yazıktır, günahtır. Tayfur Havuç'ya da ayıptır bu. Bugün Galatasaray'ın başında olan Bülent Ündere'de. Bu saatten, bu son 7-8 maçta bu hocaların alacağı galibiyetlerinde, de bir anlamı yok. O yüzden ee, Yazık etmeyelim. Galatasaray 14. yenilgisini aldı. İnanılmaz bir rakam. Hakikaten e, taraftarlar açısından üzücü. Artık e, hani düşme ihtimali elbette matematiksel olsa da psikolojik olarak böyle bir şey düşünülemez. E, yani e, internette yapılan geyiklerde diyelim konuşulsa da Alttan gelen takım yok. Belki de bunda rahatlığıyla tabii ki bu Beşiktaş'ı ipe Unser'de ama hakikaten altlarda biraz kıpırdama olsa bugün belki ciddi ciddi Galatasaray'ın düşme ihtimalinden de bahsedeceğiz ki Beşiktaş da Galatasaray geçmişte 70'lerin sonu 80'lerin başına bu tehlikeleri yaşamıştır. Hakikaten yaşamıştır. Eee Trabzonspor e karşı Galatasaray ne yapar? Açıkçası taraftara sorsanız hiçbir şey yapmasını istemez. Yani Trabzonspor'u hiçbir Galatasaray Galatasaray Trabzonspor'u yenmesini istemiyor. Çünkü e, üç büyükler ya benimsin ya toprağın derler. Yani ben şampiyon olamıyorsam e, rakibim de olmasın dedikleri için Trabzonspor yenmesini istemiyor Galatasaraylar. Bunu da açık ve seçik ifade edelim. Tabii bu spor ahlakına uyar mı uymaz mı? diye tartışma açabilirsiniz. Ama hangi spor ahlakı ya da hangi spor bu bir endüstri ise artık maalesef o halde ahlakında yeniden tanımlanması gerekiyor bu çerçevede. Evet. Süper Lig'in altında neler oluyor? Altında Konya, Buca, Kasımpaşa ve Sivas Sivasspor Sivas Beşiktaş'ı yenince ee, düşme altından 7 puan uzağa gitti. Kaçtı. Kasımpaşa yendi ama hala pek umutları yok. Ee, yine de düşme altındaki takımlar son haftaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Yaparsa yaparsa şu görünüme göre Kasımpaşa'ya bir sürpriz yapar. Başka da e, altlarda e, zaten Yılmaz Vural bayrağı çekti. İşte siz kaybedersek de, küme düşersek de güzel oynayalım. Kazanmaya çalışarak gidelim. Şeklinde demeç verdi. Yılmaz Vural'da bir sezonda iki takım mı küme düşüren hocalar tarihe geçecek. Ee, bakalım kendisine yine iş verilecek mi? İş verilsin ama yani e, hiçbir Takım çalıştırmada, takım almada doğru düzgün kriterler uygulamayıp sürekli ben şuyum, ben buyum diyen Yılmaz Vural artık Türk futboluna bir şey vermiyor bence. E, şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Evet programımızın son bölümünde sporda şiddet yasasına dair birkaç kelime edeceğiz. Yay! Yeah. Ben Kenan Başaran, Paslaşmalardasınız. Radyo Havam burası. Sporda şiddet yasası çıktı ve e, stadyumlar birer açık hava e, ya da yarı açık kapalı cezaevine, pardon yarı açık cezaevine dönüştü. E, maça içip gitmek yasak. Herhangi bir cisim madde götürmek yasak. Yasak oğlu yasak. Biliyorsunuz son e, YGS'ye girerken de insanların parmaklarındaki alyansları aldılar. Güvenlik gerekçesiyle sınavda herhangi bir kopya çekilmesin diye. Ama ne oldu? Bugün bütün Türkiye YGS sınavında bir hile bazlık var mı yok mu? Bunu tartışıyor. Biz ülke olarak Toplum olarak birey olarak birbirimize olan güvenimizi yitirmiş bulmaktayız. Kurumlara olan güvenimizi yitirmiş bulmaktayız. Her şeyin altında pis kokular arıyoruz. Aramak zorunda bırakılıyoruz. E, Futbolda bunun dışına tutulamaz. Türkiye'de okullarda sporla ilgili herhangi bir ciddi çalışma olmadığı için bu statlarda İstediğiniz kanunları getirin, sonuç alamazsınız. Altyapınızı adam etmezseniz, üst yapınızda idam cezası getirseniz sorunları çözemezsiniz. Hem ileri demokrasi deyip hem yasakçı zihniyeti katmerlendirmekle iş çözülmez. Bugün okullarda beden eğitimi adı altında yapılan askeri eğitimlere son verilmezse, Adam gibi spor yaptırılmazsa çocuklara o yüzden statlarda şurada bu da şiddet ortadan kalkmaz. Daha ilkokuldan başlayarak çocuklara sporun her türlüsü yap seç yapma seçeneği verilirse, bakın yapma seçeneği verilirse, spora dair bilgi verilirse bir öncelikle bir izleyici, bir seyirci, bir kitle oluşturacaksınız ki onlar oyunu sevsin, sporu sevsin. Sporu sevmeden sadece yarışmacı bir zihniyetle yetiştiğimiz için bu şiddet olayların önüne geçemiyoruz, geçemeyiz. Çünkü rekabet, yenmek ve yenilmek bunların sporda olabileceğini ne inanmadığı için insanlar kabullenemiyor yenilgiyi. Yenilgiyi kabullenemeyince de tepkisini şiddet olarak ortaya koyuyor. Yenince de aynı şekilde oluyor bazen. Çünkü ...sevinmesini de bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Sevinmek bir hınç şeklinde... ...kendini ortaya koyuyor. Biliyorsunuz yani... ...okullarda... seçmeli de seçmesiz... ...insanlara... ...emrivaki bir şekilde... ...bir takım hareketler, sporlar yaptırılıyor. Yani... ...bu kafayla... ...bu insanlardan siz spor bilinci yüksek... ...seyirci, taraftar... ...ya da sporcu yetiştirebilir misiniz? Hayır... Maşallah taraftarlar da bu çıkan yasaya karşı herhangi bir tepki göstermiyorlar. Ya, ne diyelim? alan memnun, veren memnun. Kaygısı bize mi düştü? Bazı seyirciler diyor ki, taraftarlar efendim ben zaten e, herhangi bir şey yapmıyorum, bana ne? diyor. Halbuki e, öyle tuhaf şeyler var ki yani şikayet olmaksızın işte toplu küfürlerde, şurada, burada herkes alıp götüremeyecekler. Cezalarda epey yani Bir yıldan başlayıp 6 yıla kadar şike ve bahis on 12 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor. Para cezaları öngörülüyor. Basında bunlar bir şekilde teşvik edilirse bir takım şiddete yönelik şeyler 100 bin ile 500 bin arasında para cezaları veriliyor. Bu yasada ne olursa olsun e, diyalog içermediği için başarılı olamayacak. Bana göre Ali Kıram baş kesen zihniyetiyle hazırlandığı için e, baş, o yüzden e, ben başarı şansını yüksekiyorum. Zaten bir tarafıyla şöyle bir şey var. Yasadan ziyade uygulama problemi var bu ülkede. Yani hep söylüyorlar eski yasa da zaten iyi bir yasaydı da uygulanmayınca ne olacak? Yani e, Galatasaray tribünlerinden ee, rakip ya da fark etmez o tribünlerden kaleciye atılan şişenin faili bulmadıktan sonra neye yarayacak senin yasaların, kameraların vesaire? Kamera kaydı var zaten ama siz uygulayamadıktan sonra ne yapacaksınız? Ee, geçen hafta Almanya'da St. Pauli'nin sahasında böyle bir olay yaşandı. Birisi bir şişe sattı. Ee, dün haberlerde gördük ki yakalanmış o kişi. Bu kadar basit. O kadar basit. Sporda şiddet yasası dediğim gibi tek taraflı düşünen, taraftarı tamamen böyle dizginlenmesi gereken, zapt-rap altına alınması gereken bir mantıkla görüyor. Açıkçası kımıldayan yanar mantığıyla hazırlanmış. Valla insanoğlunda tarihte gösteriyor ki yasa karşı bir antipatisi var. E, bence e, daha farklı çözünde, daha uzun vadeli bir politikanın e, sonucunda bu taraftar şiddet olgusu ele alınmalıydı. Evet, sözü biraz fazla uzattık. E, haftaya tekrar buluşmak üzere. Ben Kenan Başaran paslaşmalardan hepinize sevgiler. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran